Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Bir Müslümanın gayrimüslim mezarlığına gömülmesinde vebal olur mu? Değerli kardeşim, elbette ki bir Müslüman, Müslüman mezarlığına gömülmelidir. Kafirlerin mezarlığı ile Müslümanların mezarlığı, Günümüzde de tarih boyunca da ayrı ayrı yerde kurulmuştur. Müslümanın gayrimüslim mezarlığına gömülmesi için her türlü yolun kapanmış olması ve başka çarenin kalmamış olması halinde ancak caiz olması mümkündür. Ancak bunun dışında bir Müslümanın elbette ki Müslümanların mezarlığına, Müslümanların ölenlerinin olduğu mezara gömülmesi gerekir. Çünkü Müslümanlar kabir ziyaretinde bulunduklarında kabirde bulunanlara dua edeceklerdir. Ve ölen kişinin de yakınları onun için dua edeceklerdir. Bunun dışında kendisini hiç tanımadığı halde kabir ziyaretine gelenlere, gelenlerin de bu ziyaret sırasında dualarına muhatap olabilir. Dolayısıyla bir Müslümanın Müslümanların mezarlığı dışında yerlere gömülmesi uygun değildir. Eğer hiçbir sebep yoksa elbette ki bu bir vebaldir.